Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız. Bugünkü konuğumuz avukat Sayın Bilgütay Hakkı Durna. Hoş geldiniz Sayın Meslektaşım. Hoş bulduk merhabalar. Hoş merhabalar. geldiniz Bilgürtay'cim. Merhaba Efendim. Bahri abi hoş bulduk. Öncelikle geçmiş olsun zor bir dava sürecinden çıktınız. Bir mahkumiyet hükmü aldınız ama en azından müvekiliniz tahliye oldu. E, Merdan Yanardağ'ın, Sayın Yanardağ'ın e, müdafiyeliğini üstlenmiştiniz bu son davada. Ben sesimin de kötü olmasını bir kendime fırsata çevirerek sözü hemen size vermek istiyorum. Süreç nasıl başladı, ne oldu, soruşturmanın başlama nedenleri ne, başlangıç şüphesine. Önce isterseniz bir onu bize dinleyicilerimize açıklarsanız çok iyi olur. Ardından da bir hukukçu gözüyle süreç nasıl sürdü, hukuk, kaykırılıklar ve uygunluklar nelerdi. Öyle devam ediyoruz. Buyurun efendim ses size. Evet ben de özellikle işte. Dinleyicilerimizin yeni bir ifade özgürlüğü engellemesi niteliğinde olan bu soruşturma açılan dava konusunda özellikle olayın ne olduğunu artı açılan davanın hangi Türk Ceza Kanunu hangi maddesi veyahutta terörle mücadele kanunu hangi maddesiyle ilgili açıldığını, gözaltının nasıl ve ne zaman saatte yapıldığını bunları da bir Böyle kalem kalem açıklarsanız e, iyi olacaktır diyoruz. E, hukuk güvenliği program açısından bu bilgiler önemli. Teşekkür ederim. Arasında kağıtları karıştırma izin var sanırım. Karıştırabilirsiniz. Tamam. Ya öncelikle şunu ifade edeyim. Bu soruşturma ve dava öncesi Merdan Yanardağ'ın diğer dosyalarda da müdafiliğinin avukatlığını Yapıyorum Aynı zamanda Telebit Televizyonu'nun da avukatıyım. Bunun şu açıdan söyledim. Bu dosya üzerinde duruşmaya ben dahil 3 avukat arkadaş girdik. Dosyaya beraber hazırlandık. Sayın Doktor Avukat Başar Yaltı ve Gizem Duygu Öcalan avukat arkadaşlarımızla. Bunun dışında dosyanın hazırlık sürecinde de çok fazla meslektaşımız, hocalarımız da yardımcı oldular. Bunu paylaşmazsam olmazdı. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Şimdi şöyle telebir televizyonu hani kamuoyunun da yakından tanıdığı bağımsız yayıncılık olarak ifade ettiğimiz yayınları yayın çizgisine sahip bir televizyon kanalı aynı zamanda kanala bağlı bir internet sitesi de bulunmakta. Merdan Yanardağ da hem kanalın hem internet sitesinin aynı zamanda genel yayın yönetmeni ve yine hani kamuoyunun yakından tanıdığı üzere 40 yıla yakın bir süredir gazetecilik yapmakta çok fazla kitabı yüzlerce makalesi olan e, aynı zamanda e, sında yapmış e, bir gazeteci yazar. Bunları şundan dolayı söylüyorum e, Telebir hakkında ve hem telebille bağlantılı hem de başka yerlerdeki üretimlerinden kaynaklı Merdan Yanardağ hakkında açılmış soruşturmalar, davalar, ceza davaları ve tazminat davaları da e, var. E, açıkçası 2023 yılına girdiğimizde e, bu süreç biraz daha hızlanmıştı. Merdan Yanardağ'a yöneltilen e, soruşturmalar ve yani bunu daha önce de ifade ettim başka yerlerde. Biz bir anlamıyla artık tutuklama bekliyorduk. İki dosyasından soruşturma aşamasında adli kontrol uygulaması verilmişti ve açıkçası çember biraz daralıyordu. Bunu da aslında ifade vermeye gittiğimiz süreçlerde Merdan Yanardağ'la sohbetlerimizi konu yapıyorduk. Yani bizim açımızdan bir yanıyla sürpriz olmayan bir ne diyeyim tutuklama oldu. Yalnızca hangi yani konuda? Yani burada. Sürpriz olmayan bir tutuklama derken eee Bilgi yani söylenilen, yazılan, konuşulan şeylerin hakikaten ağır olması mı yoksa bu uygulamaların beklenen sonucu olarak mı bekliyordu? Yani Telebirin izlediği yayın çizgisi, bağımsız yayın çizgisinin e, siyasi iktidar rahatsız ettiğinin farkındaydık. Zaten kanal hakkında ve Merdianar da hakkında açılan soruşturmaların çoğu belli e, çevreler tarafından e, konu yapılıyordu veya tazminat davalarına konu yapılıyordu. Ve özellikle en son seçim son seçimdeki izlenen kanalın izlenen yayın politikasının rahatsızlık verdiğinin farkındaydık. Hani bunu nasıl ölçüyorsunuz derseniz hani işte ne yazık ki bir sosyal medya var. Biliyorsunuz ülkemizde evet. artık bunu ölçmenin subjektif bir yönü. Onun dışında yazılar, çiziler diğer yorumlarla bunu ölçebiliyorduk. Ama tutuklama sürpriz oldu olmadı derken kastettiğim birebir bu soruşturma değil. Soruşturma öncesinde biz herhangi bir sözden, yazıdan artık yani yavaş yavaş tutuklama geleceğini hissediyorduk. Hani bu söylediğim şeyin çok hukuki bir değerlendirme olmadığının farkındayım. Ama hani hangi sözden, hangi şeyden, yazıdan veya gelir onu bir tür bekliyorduk diyeyim. Evet. İnsanlar e, ifade özgürlüğünü kullanıyorlar. Gazetecilik mesleğine bir, e, icra ediyorlar. Çerçevesiz adetliği değil, mutlaka siyasi bir olgu olduğu açık. Yani birçok tutuklama, gözaltı kararları başlatılan soruşturmalar, açılan davalar Kuki'den daha çok siyasi e, niteliklidir ve e, verilen mahkumet kararları da siyasi niteliklidir. O bakımdan yani... Hukuki değil işte o sürecin getirdiği siyasi bir kanalı ve şeyi merdan yanardığı susturma ihtarı gelecek diye düşünüyordunuz o zaman. Evet, ben, evet aynen öyle. Ben de şöyle düşünüyorum insanlar muhalefet haklarını kullanırken ifade özgürlüklerini kullanırken belli çevreler tarafından hedef haline getiriliyorlar ve o hedef haline getirdikten sonra da Ciddi bir şekilde izleniyorlar ve en ufak bir fırsatının doğduğunu düşündükleri anda da hemen ceza muhakemesinin tutuklama ve benzeri mekanizmaları kullanılarak o kişi etkisiz hale getirilip susurup ileride daha iyi muhalefet yapmasın, ifade özgürlüğünü daha iyi kullanılmasın diye caydırıcı bir şekilde bir kıskaca alınıyorlar. Bunun son örneklerinden biri de sizin vekinizin başına gelen oldu herhalde. Evet tamamıyla katılıyorum. Yani bizler e, biraz önce Bahra abinle Bahra abinin sakıncası yok değil mi bu arada? E, bence yok. Bence hiç başka, yok. Başka rütbemiz yok çünkü zaten. Evet en güzel rütbeniz. Hepimizin abisiniz. Bizler bu dosyalarda biliyorsunuz hep biraz önce Bahra abinle ifade ettiği gibi soruşturmanın hukuki değil siyasi etkilenim altında olduğunu ve siyasi dostlar olduğunu ifade ederiz. Bu dosya içinde bu nitelendirmeyi çok rahat kullanabileceğimizi düşünüyorum ama birazdan değiniriz. Bu dosyayı siyasallaştıran veya bu dosyaya siyasi bir nitelik kazandıran tamamıyla e, soruşturma öncesi ve soruşturma sürecinde yaşananlardır. Birazdan tek tek değineceğim. Yani tamamıyla bizim dışımızda aslında bir tür. Hani bizim olaya bakıp da bu bir siyasi dosya dememizin dışında her aşama soruşturmadaki her aşama bu dosyanın siyasi bir niteliğe bürünmesine ve tabii ki her dosya için bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz ne yazık ki ama bu dosya özelinde tek tek birazdan değinince siz de göreceksiniz. Çok rahatça siyasi bir dosya olduğunu söyleyebiliriz. İzin verirseniz biraz bunlara değineyim şimdi. Evet. Şöyle aslında kamuoyuna çok yansıdı. Tarihler üzerinden söyleyeyim. 20 Haziran tarihinde Telebir Dört Soru Dört Yanıt adlı bir program e, düzenleniyor 20 Haziran tarihinde. Bu programın özelliği adından da kaynaklı dört konuyla ilgili programda bir sunucu var. Sunucu e, konukta Merdan Yanardağ. Merdan Yanardağ görüşlerini e, soruyor ve e, görüşlerini sorduktan sonra Merdan Yanardağ bu konuya dair e, yorumunu e, dile e, getiriyor bu programda da yine aynı şekilde dört tane e, soruya 4 ayrı cevabı ve yorumu var zaten yaklaşık 50 dakikalıkla bir programdan bahsediyoruz Böylece Aslında her konuya 15 dakika bile düşmüyor. 10 dakika ile 15 dakika arası değişen zaman dilimi birazdan konuya geleceğim ama 20 Haziranda program yapılıyor Herhangi bir soru yok neden sıradan 5 gün geçtikten sonra 25 Haziran tarihinde çeşitli sosyal paylaşım sitelerine bir video çok kısa bir dakika iki saniyelik bir veya üç saniyelik bir video e, düşüyor e, ve e, işte Merdan Yanardaın aslı geçen 20 Haziran tarihli programda Abdullah Abdullahca'nın serbest bırakılmasını talep ettiği iddiasıyla bu şey yayılıyor e, sosyal medyada yayılıyor. 25'i akşamı gecesi bile diyebiliriz hatta. Ertesi gün ayın 26'sında pazartesi gününe denk geliyor. Tam da bayram öncesi. 27'si Arife günü. Yarım gün e, resmi tatil. E, 26'sında bu sefer sosyal medyada bir dizi gazetenin Twitter hesabından Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor. O ifadenin sosyal medyaya düşmesinden sonra, tabii biz bunu sosyal medyadan öğreniyoruz. Bizde yapılmış herhangi bir tebligat vesaire yok, bildirim yok. Bir iki saat kadar sonra Merdan Yanardağ kanalda zaten bir yayında bu arada bu programla ilgili açıkımar yapıyor e, şeye düştüğü için. Bir gece öncesinde sosyal medyaya birazdan yine değineceğim montajlaş, montajlanmış bir video düştüğü için o konuyla ilgili açıklama yaparken kanala polisler geliyor ve ve 26'sında programın işte kendi o gün yaptığı programın sonrasında 26'sı öğleden sonrasında gözaltına alınıyor. böyle mücadeleye getiriliyor. O geceyi orada geçiriyor. Gün... burada burada bir teselli edici bir durum var. Hep itiraz edip hep yakındığımız gibi sabah Beşte veya gece yarısı veya sabahın altısında sütçü kapıyı çalmadan evvel gelmemişler. Gündüz vakti gelmişler. Hmm. E, bu da bir teselli şeysi yani. Çok teselli değil çünkü şundan dolayı ertesi gün Arife günü biliyorsunuz. 27'sinde Arife günü tutuklandı ve 27'si akşamı cezaevine giriş yaptı. Ve ertesi gün bayramın birinci günüydi. Ve bir devlet dairesi olduğu için cezaevide kapalıydı. Yani nöbetçiler dışında e, ne diyeyim mekanizmalar çalışmıyordu. Örneğin kıyafet veremiyorsunuz, e, işte para veremiyorsunuz. Bunlar biliyorsunuz da bir belli bir mekanizma üzerinden tutukluya ve hükümlüğe ulaşıyor. Merdan Yanardağ bayramı yani şu o zaman 8 günü, Cumartesi Pazarları da birleştiği için e, aslında çıplak bir, Hücrede de koğuşta e, geçirmek zorunda kaldı. Diğer oradaki tutukluların işte geziden ve diğer başka tutukluların yardımı veya işte oradaki infaz koruma memurlarının yardımıyla ancak çok zorunlu ihtiyaçlarını giderebildi. Yoksa bu bayram tatili nedeniyle o gözü altına alındığı anki üzerindeki kıyafetlerle aslında bir tür geçirmek zorunda kaldı. Dışarıyla zaten hiç bağlantısı yoktu gazete, televizyon, gibi o, o günler boyunca. Şimdi biz hani açıkçası şeyi de sormuş olduk. Hani bu tarihe denk getirilmiş miydi özellikle diye de bir soru işareti var. Hani o sabah gözaltına alınmama tesellisini birazcık böyle telafi etmiş oldular aslında. Evet aslında bir de e, yani dini bayramlar barışın, huzurun, işte dostluğun e, e, vesilesi olacak. Günlerdir bu Bayram Arefesi gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra Bayramın ilk gününden itibaren söylediğiniz şartlarda tutukluluğunun başlaması da yani bu işi karar verenlerin ne Bayram ne Seyran tanımadıklarını bu Bayramların e, o dinen e, önem atfedilen e, yani ilkelerinin de ihlal edildiğini gösteriyor. Evet, haklısınız. İsterseniz biraz şeye geleyim, gözaltının nedenine dair nitelendirilere geleyim. Biraz önce bahsettiğim gibi dört soru, dört yanıt programındaki bir dizi değerlendirmesi nedeniyle gözaltına alındı, soruşturma açıldı ve hakkında iddianame düzenlendi ve aslında Nihayel olarak da hükümde oradan kurulmuş oldu. Bazı e, değişiklikler var tabii süreç boyunca. İşin özü şu ama aslında onu e, ifade edeyim öncelikle. AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu programın yapıldığı 20 Haziran'dan bir gün önce 19 Haziran'da kendisiyle yapılmış bir röportaj var. Yani yayınlanmış diyeyim en azından. 19 Haziran'da Galip Ensari oğlu ile yapılmış bir röportaj Gazete Duvar internet haber sitesinde yayınlanıyor. Ve oradaki sözlerinden hareketle sunucu Merdan Yanardağ bu konudaki görüşlerini soruyor. Esasen aslında Merdan Yanardağ'ın bütün konuşması da bu konuya dair yorumları da Galip Ensarioğlu'nun sözlerinden hareketle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önümüzdeki süreçte Kürt siyasetine veya Kürt sorununa dair yönelimi, açılımları ne olabilir minvalinde bir değerlendirme. Çünkü Ensarioğlu'nun röportajı mealen, tamamıyla mealen söylüyorum. Hani Bunlar... Ne Ensarioğlu'nun ne Merdan Yanardağ'ın sözleri. Benim hani meyalen kendi yorumumla söylediğim sözler. Esasen diyor ki hani aslında bu memlekette Kürt sorunu çözülebilirdi. Öcalan bu konuda oldukça samimiydi. Ama Demirtaş'la Kandil bu süreci engellediler anlamına gelebilecek sözler söylüyor. Ensarioğlu. Ensarioğlu Ensari evet. Evet duvardaki şeyinde e, Ensaroğlu mealen bu sözleri söylüyor. Aslında Ensaroğlu yine yargılama süresinde dosyaya sunduk. Bir de seçimden önce sanırım Medyascope'da yanlış olmasın çünkü internet siteleri biliyorsunuz birbirler alıntılayarak haber yapmaya yaptıkları için ama Medyascope'da başka bir röportajı daha var. E, bu bahsettiğim duvardaki röportaj o röportajı tamamlayan bir röportaj aslında. Orada daha ne diyeyim radikal sözler ifade ediyor. Ve Merdanyanlar da Esareoğlu yine değil mi? Evet, yine yani Esareoğlu Evet evet Oğlu, Hem seçim öncesi milletvekili adayıyken hem de seçimden sonra milletvekili olduktan sonra aslında birbirini tamamlayan iki röportajla Kürt sorununa dair kendisinin ve partisinin görüşlerini, yorumlarını hem geçmişe yönelik hem geleceğe yönelik açıklıyor. Ve Merdanyanlar da bu soruyu soruyor sunucu. Merdan Yenardağ yine mealen söylemiş olayım. Şunları söylüyor Ensarioğlu'nun bu raportajından hareketle. Yani aslında yani çok işin şey kısmına girmeyeyim. Hani bu kısmına girmeyeyim. Özetle AKP'nin önümüzdeki dönem Kürt siyasetinde atabileceği olası adımlara daha yorumlarda bulunuyor. Ve bunları söylerken de şimdi Abdullah Öcalan kısmına geliyorum. Diyor ki siz Abdullah Öcalan'ı görüşüyorsunuz. Ve bu görüşmeler Sonucunda onun ağzından bazı sözleri kamuoyuna aktarıyorsunuz ama bunların böyle olup olmadığını kimse bilmiyor. Siz sadece hani onu bir tür siyasetinizin aracı olarak kullanıyorsunuz sözleri ama bir yandan da onu avukatlarıyla, ailesiyle görüştürmüyorsunuz. Hani eğer onların sözlerinden hareketle bu ülkede bir şeyler yapılacaksa bırakın kendisi doğrudan ifade edebilsin. Niye sizin aracılığınızla dinlemek zorundayız ki bunları? Ve ek de, o ek olarak da diyor ki hiçbir zaten çağdaş infaz hukukunda böyle e, işte aileyle görüştürmeme, avukatla görüştürmeme gibi durum olmaz. İşte ben de zamanında tutuklu oldum. Hani nasıl görüşme olduğunu bilirim. Belki zaman zaman kısıtlanabilir disiplin cezalarıyla ama bu uzun erimli olamaz gibisinden bir yani kendi ceza infaz hukukunu bile uygulamıyor diyor şey Merdan yanarda Ve işte arada e, bazı ifadeler de var. Siyasi hükümlü diyor. Ve şey bu aslında. Bu bu, bu da biraz önce bahsettiğim gibi programın 12 dakikasını filan yer ediyor. Sonra 25'inde bu bahsettiğim video. O 1 dakika 2 saniyelik biz montaj olduğunu ifade ettiğimiz video servis ediliyor. Çünkü şöyle düşünün yani 12 dakikalık bir konuşma 1 dakika ve 1 dakika 2 saniyeye indirilmiş ve o 12 dakikanın içerisinden herhangi bir 1 dakika 2 saniyelik bölüm alınıp servis edilmemiş. Klasik şekilde konuşmanın başından sonundan ortasından çeşitli cümleler bir araya getirilerek yeni bir konuşma ortaya çıkarılmış bir durumda. İşte ee, onun için yani Yargıtay'ın artık yerleşik yani son ceza kanunu dediğimiz 5237 öncesi de yani eski ceza kanunu döneminde de yine terörle mücadele kanununun bu terör propagandası diye açılan davalardaki uygulamalarında da Yargıtay'ın yerleşik kararı var. Akademik olarak da böyle görünüyor. Yani bir yazının veyahut da işte diyelim ki bir videonun, bir e, görüntülü programın içinden belli sözcükleri çekerek onlar üzerinden bir e, suç çıkaramazsın. Yazının bütünü ve yazının bütünündeki amaç dikkate alınarak, bütün dikkate alınarak ancak değerlendirme yapılabilir. E, oradaki kasıt yani manevi unsur öyle belirlenir diyor. Bu yerleşik bir karar. Tam da bunu ihlal eden bir uygulama yapılmış ve bu uygulamayı e, belli ki birileri yani merdan yanağdın muhalefetinden işte televizyondaki yazdıklarından, söylediklerinden daha belki kitaplarından siyasi düşüncelerinden rahatsız olan insanlar yapmış ve bunu işte kullanmışlar öyle anlaşılıyor değil mi Evet evet aynen böyle. Zaten biz en başına itibaren dedik ki buradaki kelimeler Merdan Yanar'a ait. Bunları asla inkar etmiyoruz. Zaten hiçbir aşamada savunmasına da inkar etmedi. Ama burada ortaya çıkan konuşma Merdan Yanar'a ait değil. Çünkü onun kastı o değildi. Yani o, o konuşmada bir şeyler söylüyor sonra ama diyor, fakat diyor ve açıklama getiriyor. Biz onları tek tek şey yaptık e, savunmamızda Mahkeme huzurunda da ifade ettik. Ama burada şöyle bir ilginç husus var. E, i̇zninizle onu ifade edip ve soruşturma kısmına geçeyim izninizle. Dediğim gibi biz e, şeyde, e, Merdan 26'sında e, e, 26'sında gözaltına alınıyor. Sonrasında akşam saatlerinde emniyette ifadesi alınıyor. Ben bulundum o ifadede. İşte konuşmaya atıfla sorular soruluyordu. O aşamada biz bir gariplik olduğunu fark ettik ve dedik ki bize bu soruları nereye dayanarak soruyorsunuz dedik. Oradaki polisler bize YouTube'da bir dakika, işte iki saniyelik röportajdan hareketle aldıkları işte o video, montaj videonun hareketle bu soruları sorduklarını söylediler. Burada ilginç olan ne? Onu ifade edeyim. Biz tabii o anda dosyanın ya hakim değiliz. Sonrası dosyaya hakim olduğumuz zaman şunu fark ettik. Reysen soruşturma başlatıyor savcılık tarafından. Soruşturma Reysen başlatıldıktan sonra savcı emniyete bir yazı yazıyor. İşte yazıda Merdan'ın Gözaltına alınması ve ifadesinin alınmasından bahsediyor. O kısmına geçiyorum. İlginç olan şey şu. Yazıda şöyle bir ibare var. Diyor ki suça konu açıklamanın gerçekleştiği programa ilişkin kayıtları ilgili kurumlardan temin edilerek suça konu açıklamanın çözümünün yapılması diyor. Şimdi siz ne anlarsınız ilgili kurumdan? Diyor ki bence, bence değil aslında işin şeyi bu, doğalı bu. Emniyetin ya tüke başvurması ya da hani televire başvurması ve yayını temin etmesi gerekir. Çünkü savcının talimatı bu yönde diyor ki program ilişkin kayıtları ilgili kurumlardan temin et diyor. Ne yapıyor? Bu kısma hiç girmiyor, internete giriyor, YouTube'a giriyor ve programın bir dakikalık iki, bir dakika, iki saniyelik kısmını dosyaya koyuyor, onu çözümünü yapıyor ve oradan soruşturmayı başlatıp soruları oradan soruyor. Biz de buna itiraz ettik ve oradaki ifademizde bu videonun merdayanlardan sözlerini ve kastını açıklamadığını, bunun bir montaj video olduğunu ifade ettik. Şimdi bu önemli bir nokta bence. Savcının açık talimatına rağmen bu talimatı polis yerine getirmeyip YouTube'dan bulduğu o montaj video ile soruşturmayı ısrarla başlattı. Bu niye önemli? Bu şundan dolayı önemli. Dosya şöyle söyleyeyim. İddianame düzenlenene kadar, iddianamenin düzenlenme aşamasına kadar bu delil diyelim artık buna. Bu montajlanmış video üzerinden yol aldı ve aslında Merdan Yanardağ da bu nedenle tutuklandı. Buna dayanarak. Başka nedenler de var de var. Onlara birazdan geleceğim. Bir şey Biz ismi... bunu ifa ifade ettik. E, montaj olduğunu, efendim. efendim Sözünüzü kesmek istemiyorum. İnsajımıza e bozmak istemiyorum ama hani dinleyicilerimiz açısından bu açıklamayı yapmanızı istiyorum. Şimdi CMK'ya göre soruşturmayı savcı yönetmiyor mu? Adli kolluk savcının emri altında çalışmıyor mu? Ee, soru sormaya yetkileri var mı? Bir soru sorulacaksa da bunu savcı belirlemiyor mu? Ee, bu nasıl olabiliyor? Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Ya yani işte pratikte o olmuyor biliyorsunuz. bilgi Taycım tam Pardon. Aynur Hanım'ın bu sorularını cevaplamadan evvel bir ara verelim bir müzik arası böyle kafamız birazcık dağılsın ondan sonra Aynur Hanım'ın bu sorularını siz yanıtlayın lütfen. 95.0 Hukuk Güvenliği programındayız Açık Radyo'da. 12 Ekim 2023 günü yayınlanacak programımız için avukat Sayın Bilgütay Hakkı ile beraberiz. Bize Sayın Merdan Yanardağ'ın başına gelenleri soruşturma sürecinde yaşananları e, anlatıyordu. E, kolluğun savcının talimatına rağmen bağımsızca değerlendirilebilecek bir tavır içinde olduğunu söylemişti. Buyurun efendim söz sizin. Evet, yani siz sorunuzda tamamıyla haklısınız, haklıydınız ama pratik ne yazık ki böyle işlemiyor ve işlemedi bizim dosyamızda da. Sonrasında ama biz ertesi gün, Merdan Yener'de o geceyi emniyette geçirdi, ertesi gün savcılığa çıkarıldı. Biz hemen hazırlık yapmıştık zaten. Dosyayı savcı tarafından incelenirken programın tamamını içeren bir flash diski ve Galip Enzo Rino'nun röportajının tamamının bilgisayar çıktısını savcıya dosyaya sunduk. Ve savcı tarafından da tamamı iz, izlendi şey programı. Bunu da açacağız. Yani şöyle fiili bir durumdan biliyorum. Biz dışarıda beklerken kaydı açtı, dinledi sesini biz dışarıdan duyduk. Ama şey, burada bir şeyi söyleyeyim. Hani bütün her aşamada geçerli olsun. Şu ilginç bir husus var. Biz sonrasında ama ancak iddianame aşamasında montaj video yerine şeyin programın tamamını içeren kaydın üzerinden soruşturma'nın ve yargılamanın sürmesini ne diyeyim sağlayabilmiş olduk. Bunu sağlayabilmiş olduğu şundan dolayı söylüyorum. Aynı gün Ensari Onun röportajını da biz dosyaya sunduk. Ama sunduğumuz anda itibaren o röportaj tamamıyla yok sayıldı. Yani ne soru soruldu, ne iddianameye konu oldu, ne yargılamada bir bu konuda soru soruldu. Biz söylüyoruz karşımızdaki kimse, savcı, hakim, mahkeme o aşamada o konuyu görmezden geliyor. Yani ısrar illa yani bizim gibi düşünmeleri gerekmiyor. Yani, olumsuz da düşünebilirler. Siz bunu da biz yine böyle düşünüyoruz da diyebilirler. Hayır. Şimdi şeyi çok merak ediyorum. Gerekçeli kararda acaba yer alacak mı? Ama Ensarioğlu röportajı yok sayılıyor. Yani böyle bir röportaj üzerine biz diyoruz ki şey yaptık, program yaptık. Hani hayır, buna dair yaptığını iddia edebilirsin ama o anlama gelmiyor da demiyorlar. Yani o röportaj sanki yokmuş gibi. Bunu da yargılama sırasında e, duruşmadan ifade ettim. Hani açıkçası yani AKP'nin, yani onun bir milletvekilinin zabıtlara geçmesi sanki istenmiyor gibi bir hal var. E, sonra biz tutuklamaya sevk edildik. Tutuklama ile ilgili iki tane bence Skandal bir durum söz konusu. Hani şeyi geçtim artık biz biliyorsunuz yasandaki ibarelerin tekrardan ibaret tutuklamalara alışığız. Delil karartma, kaç şüphesi vesaire vesaire. Birazdan değineceğim. Şunları geçtik. Hani artık yalnızca bir televizyon programından oluşan bir dosyada hangi delil karartılabilir gibi tartışmaları geçtik. Hani burada kaderimize razıyız bir anlamıyla. Olan şey şu. Biz dosyaya flash diskin tamamını sunmuş olma, programın tamamını flash diske sunmuş olmamıza rağmen ve ben bunu e, tutuklamaya sevk sonrası sorgu sırasında da ifade ettim. Hakim evet flash diski gördüm ben işte açamadım izleyemedim dedi. Bunun üzerine tekrar deneyelim dedik ve duruşum e, sorgu anında hep beraber orada şeyi izledik. Eee flash diskin tamamını izledik ve en azından neyi görmüş olduk? O bu programın 12 dakikalık olduğunu ve dosyadaki çözümü montajlanmış bir video olduğunu gördük. Bence birinci skandal burada e, hakim, suç ceza hakimliği tutuklama kararını programın tamamını izlemiş olduğu halde 1 dakika 2 saniyelik çözüme dayandırdı. Bu yani Bence en e, önemli bir husustu. 12 Efendim? dakikalık, 15 dakikalık programı dinlemiş olmasına rağmen evet. birilerinin hazırlayıp duruşmaya, şeye, dosyaya sokmak istediği şeyde e, yapılanı e, hakim de yaptı. Yani belli sözcükleri jımbızladı ve reportajın programın bütününden kopararak istedikleri cümlelerle bir sonuç çıkarmaya çalıştı. Hakim de aynı şeyi yaptı yani. Evet. stoklama gerekçesi işte 26 06 2023 tarihli çözüm tutanağı dedi. O çözüm tutanağı şey işaret ediyor. Polisin yaptığı çözüme işaret ediyor. Ama Yok, esas çok daha, enteresan bu çok enteresan abi. Ama daha enteresanı var onu söylüyorum Bahri abi. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Ee, soruşturma bu arada iki suçtan yürüyordu. Bir tanesi terörle mücadele yasası yedinci madde ikinci fıkrası terör örgütü propagandası yapmak. Diğeri de Türk Ceza Kanunu suçu ve suçluyu övmek. Soruşturma bu iki suçtan başladı. Savcı ifadeyi her iki suçtan aldı. Ama tutuklamaya yalnızca terörle mücadele yasası 7'ye 2'den sevk etti. Suçuya suçluyu ölmekten tutuklamaya sevk etmedi. Ve Merdan Yanar da terörle mücadele yasası 7'ye 2 terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklandı. Şimdi skandal kısma geliyorum. Bir önce söylediğimizden öte hakim bu suçun katalog suçu olduğunu tutuklama o. gerekçesini yazdı ve katalog suçu olduğu için tutukladı. Evet, güzel. Evet aslında evet, nedir? Evet. 7 ekli, katalog suç değil. Evet değil tabii. Evet, yani aslında ve hani şeyi kısmını geçiyorum ne artık. Yapsın? Ama ne yapsın kaçtığını delil kayarttığını ispat edemeyeceği için ancak evet. saymak zorunda? Bu suçta varsayamıyor. Bu suç katalogdaymış gibi yapıyor. Ne yapsın evet. çok çaresiz. Peki buna yapılan itiraz da siz bu 72'nin katalog suçlar içerisinde olmadığını e, ifade ettiniz ve buna rağmen de e, itirazını Yok, redmediniz. Onu artık yapamadılar. Asli ceza mahkemesi tutuklama sebepleri arasından katalog suçu çıkardı. Öyle mi? Tabi ama o kadar devam edemediler. Ama şunu söyleyeyim, hani bu bir hata mıdır? Ya da ne bileyim tutuklamaya odaklanıldığı için yapılmış bir hata mıdır? Ama dosya dair sonrasında bir emekli ceza reisi abiyle sohbet ederken ve onun görüşünü sorarken. Hani şöyle hoş bir şey söyledi. Dedik ki yani böyle bir hatayı bir asliye ceza hakimi yapsa hani belki anlayabilirsiniz. Çünkü Türk Ceza Kanunu'ndaki kaç tane maddeyle uğraşıyorlar. Çok fazla suç tipi var. Ama suç ceza hakiminin işi yalnızca yüzüncü madde. Yani başka bir işi yok. Yani böyle bir hata nasıl yapılabilir diye. Ve Merdan Yener'den tutuklandı bu nedenlerle. Ama işte asli ceza itirazında bu sebep ortadan kalktı ama şey kalkmadı örneğin. Bu arada soruşturma devam ediyor. Tabii iddianamenin hazırlanması lazım. Savcı bizim flash diski çözüme gönderdi ve o flash diskle çözüldü sonrasında ve dosyada şeyin tamamı yer aldı. E, programın tamamı yer aldı. Peki Ensarioğlu'nun sunduğunuz Kaydı da çözümlenmiş bir şekilde dosyaya konulmuş muydu? O bir internet sitesi şeyi olduğu için, e, röportajı olduğu için bilgisayar çıktısını almıştık biz. Onu sunmuştuk. O dosyada yer alıyor. Yani o bir yani sesli kayıt değil, yazılı bir şeydi, e, röportajdı. O yazılı hali dosyada yer aldı. Ama ona hiç değinmiyorlar evet. biraz önce söylediğim gibi. Evet. Bu arada başka bir şey daha oldu ilginç bir şekilde. Merdan Yana'da tutuklandıktan sonra işte tabi bu dosya şey oldu, e, kamuoyunun ilgisini çekti. İşte benimle de çeşitli basın yayın kuruluşları, röportajlar yapıyorlar. Ben orada da bu bize anlattıklarımı anlatıyorum ve videonun montajı olduğunu söylüyorum. Bu arada şeyi söyleyeyim, o süreçte de söyledik. Biz aslında en baştan itibaren değil konuşmanın tamamında montaj video, montaj pardon montaj video da bile suç olmadığını Düşünüyoruz Çünkü biliyorsunuz 7'ye 2'de 2010 için yapılmış bir değişiklik var. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Bas Savcılığı bir açıklama yaptı. Kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı. Ve dedi ki her ne kadar dedi işte şüpheli ve müdafi montajlama olduğunu iddia etseler de kamuoyuna şeyi e, videonun emniyette ve savcılıkta ve hakimlikte alınan ifadelerinde bunu belirtmemişlerdir dedi. O oh. ve ben hani bu böyle bir açıklama niye yapar şey e, merak ettim hani niye savcılık böyle bir açıklama yapar ama sonra kendimden kuşkuya düştüm yani acaba dedim hani biz bunu aklımızdan geçirdik de zabıtlara mı geçirmedik ve savcılık gitti zabıtları istedi ve baktı ve hayır ben sonra tekrar zabıtlara baktım biz birebir montaj kelimesi kullanarak montaj kelimesi kullanmadan da montajlamayı ifade edebilirsiniz başka bir şey ama montaj kelimesini birebir kullanarak biz ifadelerimizi vermişiz. Böyle de ilginç bir durum var. Hani dosya dediğim ya en baştan bizim tarafımızdan siyasallaştırılmadı dediğim şey. Bilgüt Bey demeseniz ne olur lehe delilleri lehe. Evet. Sen dikkate almak zorundalar yani böyle bir açıklama. Evet. Evet. Anlamı var mı? Ama işte buna rağmen niye böyle bir açıkma yaptı? Gerçekten çok ilginç. Ve sonuçta biz bu arada rütün olarak tutuklamalara itiraz ediyoruz vesaire vesaire. İddianame çok hızlı hazırlandı bu arada. Onu ifade edeyim. Yani beklentilerimizden daha hızlı hazırlandı. Ağustos ayı içerisinde ben daha tarihi hatırlayamıyorum. Bir saniye bakayım. Temmuz ayının başında iddianame hazırlandı. 11 Temmuz'da. Yani demek neredeyse 20 gün içerisinde hazırlandı. Ama dışa duruşma tabii ki 2 ayına verildi. Biz bu arada tutuklamalara bütün olarak itiraz ediyoruz. Veya tutuk incelemelerinde dilekçe sunuyoruz. Bu arada şey değişti tabii. Tutuklama sebepleri değişti. Çünkü Delil karartma kalmamış oldu. Sonra katalogsuz zaten hiç kalmamış oldu. Biz her dilekçe verdiğimizde bir neden değişiyor. En son ilk tutuk incelemesine geçtik. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yaptığı ilk tutuk incelemesinde şey dedi ki e, tutuklama sebeplerine değişiklik olmadığı için tutuklamanın devamına dedi işte başka bir dizi bildiğimiz şeylerden hareketle. Bize dedik ki bu sefer üst mahkemeye itirazımız pardon bir sonraki mahkemeye itirazımızda numara olarak Ya yani tutukluk koşulunda nasıl değişiklik olmaz? Siz bu adamı katalog suç diye tutukladınız. Montaj videonun çözümünden tutukladınız. Şimdi ne katalog suç diyemiyorsunuz ne de şey diyemiyorsunuz yani çözümü montaj videoya dayandırmıyorsunuz. Bunlar olmasaydı tutuksuz yargılanacaktı belki. E dedik. Sonra o da değişti ve elimizde kala kala savunmasının Alınmamış olması ve isnat edilen suçların alt ve üst sınırları dikkate alanında işte adli kontrol mekanizmalarının yetersiz olacağı hükümleri kalmış oldu. Ve iddianame de yine aynı şekilde terörle mücadele yasası 7 2 terör örgütü propagandası ve Türk Ceza Kanunu suçu ve suçluyu övme maddelerinden düzenlendi. 100 gün tutuklu kaldı Merdan Yanarda. 101. gün mahkeme önüne çıkmış oldu. Eee ben hani zamanı verimli kullanmak için sizin sorularınızla devam edeyim. Yoksa Evet, bu, anlatacaklar bir, bitmiyor ne yazık ki. Evet, bir kararı, verilen kararı söyleyelim ki bu davanın sonunda nasıl bir karar verildi. Bunu izleyicilerimize, dinleyicilerimize ulaştırmış olalım. Sonra onun üzerine konuşalım. Tamam. Şöyle zaten biz en baştan itibaren montaj videoda dahi suç olmadığını düşünüyorduk. Ama hukuk tekniği açısından da sonuçta bir televizyon programının hareketle suç istatında bulunuyor. Hem terörle mücadele kanunu 7'ye 2'den hem de TCK 215'ten suçu ve suçluyu övmekten ayrı ayrı cezalandırma istenemeyeceğini ısrarla dile getiriyorduk. Ve bu husustaki şeyimiz değerlendirmemiz mahkemece öncelikle dikkate alındı. Onu ifade edeyim ve suçu ve suçluyu övmek çünkü eriyor onun içerisinde yani sizin de tahmin edebileceğiniz üzere. Ve suçu ve suçluluğu övme maddesi açısından herhangi bir ceza verilmedi. Ya da bir hüküm kurulmadı. diyeyim Çünkü o diğer içerisinde eridiği için müvekkil hakkında Merdan Yanardağ hakkında. Çünkü fikri iştima var. Yani açıkçası daha net olarak söyleyeyim. Döncü maddeyi de dikkate aldı mahkeme bizim de şeyimiz doğrultusunda. Soğumamız doğrultusunda. Ve terörle mücadele yasası Yedinci madde ikinci fıkradan hareketle terör örgütü propagandasından ceza verdi ama teşhiden bir e, yani alt sınırdan uzaklaşarak cezayı verdi ve iki yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi e işte basın e, pardon aleniyetten hareketle artırdı. üç yıla çıkardı işte sonra takdiri indirim sebeplerini uygulayarak nihai olarak 2 yıl 6 ay hapis cezası e, verildi. Yani terör örgütü propagandası yapmaktan 2 yıl 6 ay hapis cezası almış oldu. Ama yaptığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verildi. Bu arada savcı tutukluluğun devamı yönünde mütalaa vermişti. E, bunu da ifade edeyim. E, gerekçeli karar daha yazılmadığı için... Tam e, ifade etmek mümkün değil ama orada sözlü olarak mahkeme başkanının ifade ettiği şey, yani biz düşünce ve ifade özgürlüğü, yani suçun unsurların oluşmadığı, e, işte delillerin tartışılması ve düşünce, ifade ve basın özgürlüğü kapsamında bir savunma yapmıştık. Başkanın yorumu, evet bunlar bunlar böyle böyle böyle ama işte şu noktadan itibaren buradan sapmış ve propaganda aşamasına, Geçmiştir diye bir sözlü yorumda yaptı. Bunu gereceki karara nasıl taşıyacak onu hep beraber e, görmüş olacağız. E, bizim evet, açımızdan bu, ceza, bu ceza istinaf edilebilir bir ceza. Evet, müsait tutum biz verdik istinafa. Evet. De evet. onaylanma olursa yine. E, ...ifade özgürlüğüyle ilgili bir suç olduğu için temiz yolu açık olan bir... Evet istisna edeyim ki bir temiz, bir yolu olacak olacak. Suçlarda, temiz yolu açık suçlardan temiz yolu açık evet. Ben bir şey sorabilir miyim bir Bey? Tabii. E, duruşma tutanağını paylaşmıştınız sağ olun e, bizimle program öncesinde. Şimdi e, savcı esist hakkındaki müteala aslında sizin verdiğiniz flash e, bellekteki program içeriğine atıf yapmış... Ee, ve ona baktığımız zaman mesela Galip Ensarioğlu'nu atıp da bulunarak Sayın Merdan Yanardağ yeni bir çözüm süreci hazırlanıyor diye bir okumada, yorumda bulunmuş. Ve e, Türkiye'nin e, antidemokratik totaliter, totaliter bir rejim olduğunu Türkiye'de söylemiş ve e, e, siz e, kendi infaz kanununuzdaki kurallara uymuyorsunuz diye eleştiride bulunmuş. Bunları e, açıklıyor ve ondan sonra da bunlardan dolayı terör örgütünün yöntemlerini övmek amacını meşru göstermekle ancak işlenebilecek bir propaganda suçunun sübute erdiğini söylüyor. Siz e, savunmalarınızda tabii ki e, burada bir övme, bir meşru gösterme olmadığını söylemişsinizdir. E, tutanakta bir segbiz kaydı olduğu için görülmüyor. E, mütalağının programa bu kadar açıkça yer vermesinden sonra böyle bir sonuçla hukuki nitelemeyle bitirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz hukuki dürüstlük açısından? Böyle e, hani bu vesileyle yani maddeyi de isterseniz izninizle bir şey yapayım tartışayım. Aslında terörle mücadele yasasının 7. maddesinde 2013'te ve 2019'da değişiklikler yapılıyor biliyorsunuzdur. E, ve e, bu değişiklikler açıkçası e, Avrupa Birliği'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin mahkumiyet kararları sonrasında e, şey yapıyor, hayata geçiriliyor meclis tarafından. E, ve e, çok açık, onu biz mahkemeye de sunduk. E, gereksiz çok açık. 2013 değişikliğinin. Mealen diyor ki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bizi bu konuda cezalandırmasından bıktık ve yasayı böyle değiştirdik diyor. Yaptığı değişiklik ne? Üzrete başvurucu, cesaretlenici ifadelerin yer almaması halinde cezalandırmaya gidemiyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'nin ve yargıtayında bu konuda çok fazla kararı var. Açıkçası Merdan da hakkında ileri söylen hiçbir suçun, unsuru oluşmamış e, durumda. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Evet çok teşekkür ederiz Bilgitay'cım belki bu davalarla ilgili yeniden sizinle görüşme imkanımız olur. Fakat ben e, bu 7 Ekim'de Hamas'ın e, Yahudilerin e, Skot Bayramı dedikleri bayramda sivillere yönelik e, saldırısını ve e, bu konuda ölen birçok sivili e, hakikaten e, kınamak istiyorum e, ve Cumhurbaşkanı'nın da Adalet ve Kalkınma Partisi genel kurulundaki bu olaya ilişkin değerlendirmesini e, bazı yerlerdeki değerlendirmesinin altını çizmek istiyorum diyor ki yani çok şey söylüyor ama e, e, bu arada söylediği şu çok önemli Filistin meselesinin uluslararası hukuka göre çözülmesi gerekir diyor. Adaleti teslim etmekte geç kaldıkça maalesef bunun faturasını Filistin ve İsraillerle birlikte tüm coğrafya ödüyor. Daha kundaktaki çocukların ölümü hepimizi yaralıyor. Ateşe körükle gitmenin başta her iki taraftaki siviller olmak üzere hiç kimseye faydası olmaz. Türkiye çatışmalarının bir an önce durması son hadiselerle birlikte iyice tırmanan gerilimin düşmesi için elinden geleni yapacaktır diyor. Burada ee, Sayın Cumhurbaşkanının uluslararası hukuk, sivillerin ve çocukların her iki taraftan ölümüyle ilgili e, tespiti ve bu, bunun durması isteğini e, hukuk güvenliği programı açısından çok önemsiyoruz. Bunu ifade etmek istedim. E, Bilgi tercümçüm çok teşekkürler programa katıldığınız için. Yeni ben bir hukuk güvenliği sağladım. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere herkese hoşçakalın diyelim. Bu